400, numaralı konu, Hazreti Ali'nin Amr bin Abdived'i öldürmesi, evet, Hendek günü Amr bin Abdived tanınması için bir nişan takarak süvarileriyle savaşa geldi, Hazreti Ali ona, ey am, sen daha önce Kureyş'e şöyle ahit veriyordun, seni iki haslete davet eden bir kişinin mutlaka bir teklifini kabul edeceksin, am, evet, ben böyle söyledim, dedi, Hazreti Ali, seni evvela Allah'a, Allah'ın Resulüne ve İslam'a davet ediyorum, dedi, am, benim buna ihtiyacım yoktur, deyince Hazreti Ali, o halde seni savaşa davet ediyorum, dedi, am, ey kardeşimin oğlu, yemin ederim ki, ben seni öldürmeyi istemiyorum, dedi, bunun üzerine Hazreti Ali, fakat yemin ederim ki ben, seni öldürmek istiyorum, deyince Amr öfkelendi, Hazreti Ali'ye doğru yöneldi, ikisi birbirlerine saldırdılar ve Hazreti Ali onu öldürdü.